Ekonomik gerçekler düşünüldüğünde yiyecek olarak kullanılan milyarlarca hayvanın çektiği acıyı yüzde elli, yüzde otuz veya hiç olmazsa yüzde yirmi oranında azaltabileceğimizi düşünmenin Noel Baba'ya inanmaktan mecazen söylemiyoruz, hiçbir farkı yoktur. Yani bir fantazidir, hayaldir. Bu kadar. Fakat acıyı yüzde elli oranında ya da daha fazla azaltabilecek olsaydık bile hayvanlara gereksiz yere acı çektirmenin yanlış olduğunu düşündüğümüzde düşündüğünüze göre bu doğru olur muydu? Kesinlikle olmazdı. Bu nedenle inandığınızı söylediğiniz şeye İnsanlar daha önemli olduğundan gerçek bir çıkar çatışması durumunda hayvanlar kaybedecek olsa dahi hayvanların ahlaki açıdan önemli olduğuna gerçekten inanıyorsanız yükümlülüğünüz gün gibi aşikar. Yiyecek için kullanılan hayvanlara çektirilen hiçbir acıyı meşrulaştıramazsınız ve vegan bir beslenmeye geçmek zorundasınız. Devamı haftaya.